Garba açılan pencere. Biz artık buna alıştık. Tanınmış bir gazeteci, bir yazar, bir politikacıyla, bir yönetmenle birlikte bir geziye çıkmışsa, uğradıkları yerlerde o politikacı, o yönetmen notu çekmişse, gezi dönüşünde yazar herkese şöyle der. O ben hazırlamıştım. Öyle notuklar dinlemişizdir ki sonradan söylenilenlere inanmak gerekirse, unutku nutku 5 kişi 10 kişi yazmış olduklarını iddia etmişlerdir. Hiç değilse yazılmış olan nutku düzeltmişlerdir. Böylece bizdeki siyasi nutukların çoğunun neden saçma sapan olduğu daha iyi anlaşılır. Onun için politikacılar geziye çıkarlarken en iyisi dal kavuklarına güvenseler bile yanlarına gazeteci yazarlardan hiçbirini almamalıdırlar. Çünkü bunlar on binlerce kişi önünde politikacının coşkuyla oracıkta ezberi söyleyiverdi Nutku bile ben yazmıştım diye sonradan övünürler. Orada bulunanlardan daha kırkına varmamış bir gazeteci ben de çok tutuk yazmıştım zamanında dedi. Yazdığım Nutuklarla milletvekili seçtirdiklerim bile vardır. İlk Nutkumu 19 yaşındayken müftü için yazmıştım. Bu girişten sonra Nutuk hikayesini anlatmaya başladı. Bizim orası Küçük yer, Taşre ile. Küçük yerde büyük görünmek kolay oluyor. Ben de daha lisenin 10. sınıfındayken ilin tek gazetesine baş yazılar yazmaya başlamıştım. Herkes kalemi kuvvetli maşallah diyordu. Liseyi bitirdiğim yıldı. Bizim ile demiryolu ulaştı. İlk tren gelecek. Herkesse bir hazırlık bir hazırlık. Müslü Efendi bizim uzaktan akrabamız olur. Bana bir haber gönderdi. Aman bir notuk yazsın, trenin geldiği gün okuyacağım. Müftü efendi çok sevilen bir bilgin kişi. Çocukluğumuzdan beri büyük küçük hep böyle duymuşuz. Bize göre müftü efendinin bilmediği hiçbir şey yok. Gencimiz, yaşlımız buna inanmışız. Sanırım müftü efendi o zaman yetmişini geçkinde. Ben beyaz uzun sakalı vardı. Evinden pek seyrek çıkardı. Ta uzaklardan ziyaretine gelirlerdi. Hemen hemen hiç konuşmazdı. Konuştuğu zaman da dudakları kıpırdar, sesi fısıltıyla çıkardı. Böylece ağzından dökülen her hece ayrı bir değer kazanırdı. Biz onun çok derin bilgisini bu susuşundan çıkarıyorduk. En çok bildiği tarih bizim ilin tarihiydi. Bütün il sınırları içinde geçmiş olayları bilirdi. Şu evde kimler yaşamış, neler yapmışlar. Eski yangınları, Bizansların zamanını, İslam ordusunun bu kenti zaptını... Her şeyi, her şeyi bilirdi. Bütün kent halkı Müftü Efendi'yle övünürdük. Vali, belediye başkanı falan bunların hepsi Müftü Efendi'den çok sonra gelirdi. Büyüklerden biri şehrimize gelse hemen ziyaretine gider Müftü Efendi'nin elini öperdi. İşte bu denli önemli kişi olan Müftü Efendi'nin şehrimize ilk trenin gelişi günü yapılacak törende bir nutuk söylemesi gerekiyordu. O da bu çok önemli nutku yazma görevini bana vermişti. Bu işin ağırlığı altında ezildim. O yaşta İstanbul, Ankara gibi büyük şehirleri bile daha görmemişim. İlk trenin gelişinde neler söylemenin gerekli olduğunu bilmiyordum. Bütün bilgim okuduğum birkaç kitaptan gazete ve dergi yazılarından geliyor. Çok sıkı çalışarak 3 günde bir nutuk hazırladım. Müftü Efendi'yi amcamla gönderdim. Trenin ilk gelişi günü büyük tören yapıldı. Bütün şehir halkı istasyona yığıldı. Lokomotif geldi, kurbanlar kesildi. Önce vali bir nutuk söyledi. Arkadan müftü efendi. Ben müftü efendiden daha heyecanlıydım. Nutkun hala aklımda kalan parçaları aşağı yukarı şundar. Tren garba açılan bir penceredir. Bu pencereden ziya gelecek Yalnız ziya değil başka şeyler de gelecek Medeniyet tekerleklerin üstüne binerek bize kadar geldi Tekerlek ne demektir? Tekerlek medeniyetin ayağıdır. Tekerlek olmasaydı dünyada hiçbirimiz olamazdık. Biz bugün tekerleklerin sayesinde ilerliyoruz. Şu tünele, şu dağların içine açılmış deliklere bakınız. Şu gördüğünüz delikten neler doğacak neler. Nurlu istikbal bizimdir. Bu bir hazinedir. Eline geçirdiğin bu hazineyi iyi kullan hemşeri. İyi kullanırsan... Çok para kazanırsın, zengin olursun, itibarın artar. Tekerlekler raylar üzerinde kayacak. işler eskisi gibi zor değil. Her seferi seni zengin edecek hemşeri. Kaç sefer olursa o kadar karlısın. İş yol açılıncaya kadardı. Bir kere yol açıldı ya artık bütün hemşerilerimiz bu yolun üstünden kolaylıkla gidip gelecektir. Mallarımızın değeri artacaktır. Sen de malının değerini, kadrini bil. Cumhuriyet sayesinde önümüze gelen bu malın kıymetini bilelim. Binerken, üstüne basarken, içine girerken titremeliyiz. Dikkatli binmezsek bozulur. Sonra bizden başkaları kullanamaz. Elin yabancının malı değildir ki kullanalım. Kendi malımız. Bütün hemşerilerimizin, hepimizin ortak malımız. 19 yaşında Taşşo Lisesi'nin yeni bitirmiş bir genç. Başka ne yazabilir? İşte böyle şeyler. Müftü Efendi'nin nutku Umulan'dan daha çok alkışlandı. Öbür nutukların hiçbiri Müftü'nün nutkunun etkisini yapmadı. Alkış kıyamet. Herkes bizim Müftü gerçekten derin hoca demeye başladı. Doğrusu Müftü Efendi de nutku hem iyi ezberlemiş hem de güzel, heyecanlı söyledi. O günden sonra ne dedi bir tören, bir toplantı olsa Müftü Efendi'yi nutuk söylemeye çağırdılar. Müftü Efendi de her gittiği yerde hep o Nutku tekrarlayıp durdu. Yalnız Nutkun içinden tren kelimesini çıkarıyor, geri kalanlarını olduğu gibi söylüyordu. Nutuk herkese o denli güzel geldi ki hiçbirimiz Nutku tekrar tekrar dinlemekten bakıp usanmıyorduk. Cumhuriyet bayramında bir kereste fabrikasının açılışında büyüklerden birinin şehre gelişinde hep bu Nutuk söylendi. Ziya adında bir akrabamız var. Babası çok zengin. Bunlar İstanbul'dan bir gelin getirdiler. Görülmemiş duyulmamış bir düğün yapıldı Düğün ziyafetine Şehrin bütün ileri gelenleri çağrıldı Biz de gittik Aile çok mutassip ama son derecede Mutassip Kadınlarla erkekler ayrı odalarda yemek yiyoruz Ne de olsa Gelin İstanbul'da olduğunda Yemekten sonra kadın erkek hep bir araya toplanıldı Müftü Efendi'ye konuşması için Rica edildi Doğrusu Müftü Efendi konuşmak istemedi Ama öyle zorladılar ki Adamcağız konuşmak zorunda kaldı. Ayağa kalktı, başladı konuşmaya. ''Muhterem hemşerilerim, yeni kurulan bu yuva garba açılan bir penceredir.'' Daha nutkun başında bir hoşnutsuzluk mırıltısı başladı. Ailenin pencereye, hele gariba açılan pencereye benzetilmesi bizim mutassıp çevremizin insanların sinirlendirdi. Müftü efendi geleni göstererek devam etti. Bu pencereden Ziya girecek. Yalnız Ziya değil başka şeyler de girecek. Zaten İstanbul'dan kızaldığı için yayılan dedikullardan sinirli olan damat Ziya'nın kaşığı gözü oynamaya başladı. Ziya'nın elleri titriyordu. Müfte Efendi devam etti. Medeniyet nur gibi medeniyet. Tekerleklerin üstüne binerek bize kadar geldi. Onu hepimiz kucaklayıp bağrımıza basacağız. Çünkü o hepimizindir. Sinirli, kızgın öksürüklerle nutuk kesiliyordu. ''İşte karşınızda tekerlek. Tekerlek ne demektir? Tekerlek olmasaydı dünyada hiçbirimiz olamazdık. Tekerlek medeniyettir. Biz bugün tekerleğe, medeniyetin tekerlerine kavuştuk.'' Damat Ziya elini arka cebine attı. Bir cinayet olabilirdi. Bu gergin havada Müftü Efendi nutukuna devam etti. ''Şu tünele bakınız.'' ''Bu delikten neler doğacak neler? Nurlu istikbal bizimdir.'' Yer yer yükselen mırıltıları, her zamanki gibi başarısının sesli göstergesi sanam Müfte Efendi, damat riyaya dönerek şöyle dedi. ''Bu bir hazinedir. Eline geçirdiğin bu hazineyi iyi kullan hemşeri. İyi kullanırsan çok para kazanırsın. Zengin olursun. Memlekette itibarın artar. İşler eskisi gibi zor değil artık.'' Her seferi seni zengin edecek. Kaç sefer olursa o kadar karlısın genç hemşire. Arkadaşları damadın elini tutmasalar kan dökülecekti. Kayınpeder Müfte Efendi'nin kulağına bir şeyler söyledi. Müfte Efendi başını salladı. Nutkun'a devam etti. İş bir kere yol açılıncaya kadardır. Yol açıldı ya herkes rahat rahat gidip gelecek. Arkadaş... Cumhuriyetimizin sayesinde sahip olduğumuz bu kıymetli malın değerini bilelim. Binerken, üstüne basarken, içine girerken titremeliyiz. Dikkatli binmezsek çabucak bozulur. Başkaları istifade edemez. Yabancının malı değildir ki or kullanalım. Kendi malımız. Arkadaşları dışarı çıkardıkları için damat Müftü Efendi'nin sözlerinin sonunu duymamıştı. Utuktan sonra bir soğuk hava esti. Müftü efendi neden alkışlanmadığına çok şaştı. Ziyafet dağıldı. Üç gün sonra da Ziya İstanbul'dan getirdiği güzel gelini geri gönderdi. Boşandılar.